Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! nere gitti? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 73 sıra numaralı bölümünü dinliyorsunuz. E, tıpkı 2 hafta önce olduğu gibi e, yine bir son dakika gelişmesiyle Tanju Eren bizlerle birlikte değil. E, ama bugün şöyle bir şansımız var. Özel bir konuğumuz var. Stüdyoda Tanju'nun yokluğunu hissettirmeyeceğini Düşünüyorum. E, kendisiyle soyut ve somut dünyadan, e, duygularımızdan, işte, e, daha materyal şeylere kadar kainatın her türlü parametresini konuşacağız. E, çünkü bugünkü konuğumuz bu konuların hepsine hakim olmasıyla tanınıyor. E, sevgili Yunus, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen iyisin inşallah. İyiyim. Ee, Mahir Ilgaz tarafından da bugünkü programımızın konusu beslenme olarak belirlenmiş. Ee, bu şu açıdan çok güzel. Uzun zamandır programımıza aktif olarak e, katılmayan Müzik ayrılır. Resmi gıda mühendisi Didem Mahsunlar'ın e, ufak bir katkısı olacak. Birazdan ileteceğim. Ee, ve son olarak ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. İki hafta önce yaptığımız programda bir karışıklık olmuş. 73. bölüm olarak anons edilmişti. Halbuki o de gerçek 73. programı bugün sunuyoruz. Ee, evet. Konu seçiminiz gerçekten çok iyi. Çünkü beslenme insan için gerçekten belirleyici bir şey. Hem vücutça hem de insan ruhu için. Ee, İnsan gerçek neyle... fiziksel beslenmenin de e, Direkt e, Bu ruhani meselelerle bir alakası var mı? Yoksa var, ruhani var. bir beslenmeden bahsediyoruz Yani insanın e, Vücutça beslenmesi ile ruhen beslenmesini Birbirine e, benzetebiliriz Ve birbirinden e, ipucu almasını e, Doğru bulabiliriz ben, Yok benim sorum şuydu e, Vücutça beslenmemizin ee, ruhumuza katkısı var. Yoksa evet. yani iki ayrı beslenmeden zaten bahsedebiliriz de. Var tabii. Yani insanın vücutça nasıl beslendiği ruhça nasıl beslendiğinin de bir göstergesidir. Ee, Çünkü genel olarak vücudumuza nasıl baktığımız e, ruhsal durumumuzda. Evet. Yani şey, e, aslında tabii e, vücutça nasıl beslendiğimiz en önemli şey değil. Çünkü e, ruhça nasıl beslendiğimiz İnsanı belirler e, İnsan belirlendikten sonra e, Vücutça ne yaptığı da zaten Onun bir alt kategorisidir Anlıyorum e, Şu noktada dinleyicilerimizi Uyarmakta fayda var Bütün bu beslenme Ruh ve müzik ikiye ayrılır e, Başlıkları arasında Müzik ruhun gıdasıdır cümlesi Asla yer almayacak O saçmalara Hiç girmeyeceğiz Peki o zaman ilk şarkımızla Evet ben bir takım şarkılar seçtim. Evet, çok da ee, enteresan seçimler olmuş. Ee, ne ses tonumuzdan ne de e, hakim olduğunuz konulardan, uzmanlık alanımızdan beklemediğim. Ee, yo yani e, mesela bu m, terapi grubundan bir parça seçtim. Ee, ha o da İsmen uygun diyorsun. Olabilir evet. İyi bir nokta yapar ee, Nowhere, Going Nowhere diye bir parça seçtim. Hı hı. Ee, 1994 insanın... tarihli Trouble evet. Gum evet. albümünde ee, Konuyla ilgili de söylemek istediğim çok kısa da olsa Buyurun buyurun Az göz buyurun. sözler var ee, Parçanın anlatmak istediği midir bilmiyorum ama Bende çağrıştırdığı şey bu ee, Bir yere gitmek Ve gittiğiniz yerin hiçbir yer olmaması ee, ...aslında hayatı e, tanımlıyor. Çünkü aslında bir yere gitmek değil, gidiyor olmak önemli. Fakat bunu arayışla karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü e, arayış bulamayışın başlangıcıdır. Eğer bu yolda gidiyorsanız... E, ...bulduğunuz her şey kaybettiklerinizi işaret eder. Şimdi de bununla ilgili bir şarkı Evet, evet. Bu ağır başlıkta bir şarkı seçtim. Dinleyelim. Evet, aynı ağır başlıkta da anons ediyorum o zaman. Therapy Going Nowhere. <gülüyor> Therapy'den Going Nowhere dinledik. 1994 tarihli Trouble Gum albümünden Bir grubun ikinci stüdyo albümüydü bu. E, stüdyoda Yunus Bey ile kainatın sırlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Bu arada olur da bize ulaşmak isterseniz müzik2ya ayrılır gmail.com'a. Hayır efendim e, yanılıyorsunuz o hiç de öyle değil. Konulu mailler atabilirsiniz. Evet, beni düşünmek, e, bana ulaşmak istiyorsanız beni düşünmeniz yeter, ben hissederim zaten. Peki. Şimdi e, sırada enteresan bir şarkı var. Evet. Dünyanın en çok kavurulan şarkılarından bir tanesi. Sever misin bu şarkıyı? Severim. Peki. E, Bob Dylan'ın yazmış olduğu All Along the Watchtower isimli şarkı birçok insanın Jimi Hendrixle ile özdeşleştirdiği e, programımızın yapısı gereği ne Jimi Hendrix ne de Bob Dylan'ın yorumlarını çalacağız tabi biz 2007'de e, Brian Ferry tarafından yayınlanan Dylanesk adlı albümdeki Brian Ferry yorumunu çalacağız birazdan tamamı Bob Dylan şarkılarından oluşan bir e, albüm bu Albümün kapanış şarkısı olan All Along the Watch Tower'ı seçtim getirdim. Çünkü oldukça enteresan bir şarkıdır. Hakkında edebiyatçıların, e, filozofların, çeşitli müzik eleştirmenlerinin tonlarca eleştirisi var. Ki bunlardan önemlilerinden bir tanesi e, İngiliz Dili Edebiyatı Profesörü Christopher Ricks'in e, şarkı içerisindeki e, anokredinizmalar üzerine eleştirir. Yani şarkı aslında tam da biterken başlar. Çünkü sözlerinin dizilişi gereği. Tanju burada olsaydı şimdi İngiliz Dili Edebiyatı konusunda ee, ben, atıp tutabilirdi. E, tabi e, gözetleme kulesi üzerine bir şey söylemek istiyorum. Evet. E, gözetleme kulesinden göremeyeceğiniz tek yer bulunduğumuz yer. Doğru. Halbuki görmeniz gereken tek yer bulunduğunuz yer. Vay. E, bu gözetleme kulesiyle de ilgili şöyle bir şey var e, Bob Dylan'ın yakınlarından ve ilk destekçilerinden e, Dave Van Ronk yıllar sonra şöyle bir eleştiri yapmış e, bu gizemli sanatçılığın çok önemli tuzakların şey bu meslekteki önemli tuzaklardan biri olduğunu söylüyor çünkü diyor e, o yola girdiğiniz zaman onun sonunda zekadan yoksun bazı noktalara saplanıp kalma ihtimaliniz var. Bob Dylan'ın da bu konuda cevap vermesi gereken maalesef çok işi var diyor. Çünkü bir süre sonra o gizem içerisinde canının istediği her şeyi yazabileceğini düşünmeye başlar insan ki Dylan da bu hataya düşmüştür diyor. Mesela diyor All Along The Watchtower şarkısını ele alın. Daha başlığından itibaren Tamamen bir hatadır. Çünkü e, kule dediğiniz bir yol gibi veya duvar gibi e, yatayda lineer bir şey olmadığı için e, kule boyunca ilerlemeniz diye bir şey söz konusu değildir. Bence kule boyunca değildir. ilerlemek çok da olası bir şey. Bu Dave Van evet, e, Kesinlikle şey katılmıyorum. E, Dylan hakkında söylediklerine de katılmıyorum. Çünkü a, bir kere e, bir sanatçının... İstediğini söyleyebilmesi Zaten sanatçılığını gösterir Ayrıca e, Hayatta söylediğimiz şeylerin zeka içermesi Gerekmez Çünkü zeka aslında bir şey söylemek için e, Üretilmiş bir e, Yeteneğimiz değil Zeka insanın hayatta Kalmasını sağlamak için Bazı şeyleri hatırlamasına yarayan bir şey Yani aman elini sobaya değdirme <gülüyor> Halbuki sanatta ...ve hayatı sanat gibi yaşamak istiyorsanız... ...elinizi bize, sonraya Bize gereken şey zeka değil, bilinç. Hmm. Bilinç de zekanın... ...bir basamak üzerinde durur. O yüzden... E, ...zekayı... ...ön plana çıkarırsanız... ...bilince hiçbir zaman ulaşamazsınız. Hmm. Ben e, Kule'nin... Hmm. E, kule boyunca yürümenin de ne anlama geldiğini... E, ...neydi arkadaşın adı? Dave Van Long. Ona hemen buradan açıklayayım, eğer dinliyorsa tabii... <gülüyor> Bir yol boyunca gitmek yatayda bir yerde yolculuk etmek demektir. Ama biz dikeyde de yolculuk edebiliriz. Kulenin en üstüne çıkarız. Altından girip merdivenleri yükselip en üstüne çıkabiliriz. Ve alttan baktığımızda gördüğümüz şey sayısıyla üstten baktığımızda gördüğümüz şey sayısı birbirinden farklı olacaktır. Halbuki bir yolda yürürken hangi noktasında olursanız olun gördüğünüz şey sayısı hep aynıdır. Peki, Dave Van Ronk'tan mail bekliyoruz o zaman. Kendisine cevap hakkı doğdu için. Ben okumam herhalde ama hissederimdir. Yok, yani ciddi almıyorum kendisini. <gülüyor> ha, anladım. Peki, o zaman bu hakkında çok şey yazılıp çizilen, konuşulan, o olduğu Watch Tower'ın e, süper insan Brian Ferry tarafından nasıl yorumlandığını dinleyelim. Dinelim. confusion I can't get no relief Businessmen that drink my wine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 Evet. Brian Ferry'dan bir Bob Dylan coverı dinledik. All Alone The Watchtower 2007 yılında yayınladığı Dylan-esque albümünden. Güzel. Güzel bence de. Şimdi ilk mail'ımızı aldık. Ee, uzun zamandır bize yazmayan ama çok sadık bir dinleyicimiz olduğunu bildiğimiz sevgili Orkun Selçuk bizi Kayseri'den dinliyor. Evet. Size iyi yayınlar dilemiş... ...size bir sorusu var... Buyurun. ...demiş ki... ...evrenin sırlarını açıklamak... ...evrenin kişisel haklarına ayrı değil mi? İyi yayınlar... Ee, ...evrenin kişisel hakları... ...aslında hepimizin kişisel hakları... ...çünkü evren bir bütün... ...hımm... Dolayısıyla aynı hakları paylaşıyoruz ve hepimizin hepimize hakkı var. Hak benim istediğimi yaparım diyorsun. Öyle demiyorum. Ya bıraksın. Oradan öyle anlaşıldıysa bu sizin hatanız. Hmm. Peki. O zaman izninizle azıcık konumuzdan bahsetmek istiyorum. Bahsedelim. Beslenme. İzn veriyorum. <gülüyor> ee, programı bir süredir takip edenler bilecekler. Yaklaşık... İki aydır müzik iki ayların Bir resmi gıda mühendisi var Öyle mi? Benim hiç haberim olmadı Siz takip etmiyorsunuz herhalde programı evet. Diden Mahzunlar ee, Kendisini tanımıyorum Ülkemizin Gurur duyması gereken ünlü gıda mühendislerinden Bir tanesi bugünkü programa Aslında ben telefonla katılmasını istiyordum Eğer hatırlarsam Bir süre sonra ben de bir gurur duyayım bu konuyla Lütfen ee, Aslında bugünkü programa telefonla katılmasını istemiştik. İstediğiniz zaman duyabilirsiniz Lakin bir konferans Vermek üzere Yurt dışına gidiyor Ve tam program saatinde uçağı var O yüzden programdan önce Arayıp bugünkü konumuz beslenme Tam da senin alanın Neler söylemek istersin Diye sordum Şöyle bir metin göndermiş Beslenme Beslenme çantası İçinden hafiften Islanan sandviç, ölü salatalık ve yumurta kokusu dur demiş. Yumurta ı ile bu arada. Evet, güzel bir tanımlama. Ben ıslanan sandviçte biraz bir... <gülüyor> Fakat e, biraz, biraz dar bir tanımlama. Ama yani gıda mühendisleri evet. ondan iyi bilecek var, değiliz. Tabii. <gülüyor> tabii. Siz gençken böyle beslenme çantaları var mıydı? Var. Vardı. ben e, beslenmenin e, manevi yanına geçmek istiyorum Aslında. hızlıca ölü salatalık kısmı yani evet. <gülüyor> şimdi e, insan ruhu neyle beslenir ona bir bakalım ruhani salatalık e, insan ruhu diğer insanların ruhundan beslenir hmm. genellikle i̇nsan olması ruh... gereken bu değildir tabi yamyam tamam. ruh evet daha çok vampir ruh diyelim. İnsan ruhunun aslında evrendeki her şeyle beslenmesi gerekir. Ama insanlar daha çok diğer insanların ruhlarındakiyle beslenirler. Hmm. Ee, ve fakat bir insanın ruhunu görmek çok olası değildir. İnsanlar genellikle karşılarındakinin ruhundan beslendiklerini düşünürlerken kendi ruhlarından beslenirler ve kendi ruhlarını bitirirler. Oto yamyamlık. Evet. Şu anda bilim dünyasında çok harika bir terim kazandırdığım için çok gururlu. Bir de e, bir insan çeşidi vardır. E, bir insanın e, ruhundan beslenir. O insanın ruhunda bir şey kalmadı. Başka bir insanın ruhundan beslenir. Hı. Asalak yamyam. Duygusal vampir. Du duygusal vampir. <gülüyor> evet. Bugün çok eğitici bir program yapıyoruz. E, otoyamyam ve duygusal vampir. Konuyla ilgili... Hı. Bundan yaklaşık 3 bin yıl önce söylenmiş bir de özdeğiş getirdim. Heyecanla dinliyorum. Sabırlı olacaksan acele et. Hmm, bu güzelmiş yalnız. Programın başından beri söylediğimiz bütün saçmalık içerisinde bunu beğendim ya. İyi. Güzel. Bunu sevdim, satarım orada burada. Geçiyoruz bir sonraki şarkıya. Yine evet. sizin getirdiğiniz bir şarkı. Evet, burada <gülüyor> yanlış yazılmış yalnız. Çünkü bu bir jet Albümü değil, In Anderson'ın e, solo albümü, Under Wraps. Evet. Ama benim notlarımda şöyle bir şey yazıyor. Nasıl böyle yanılmış olabilirim? E, bu albüm şarkıların hemen hemen hepsinin In Anderson tarafından yazılmadığı tek Jet Total albümü diyor benim notlarım. Evet çünkü e, Jet Total üyeleri tarafından da yazılmamış bazı parçalar var. Hmm. E, bu e, şöyle bir şey, Jet Total bir süreliğine ara verdiği için Ian Anderson daha sonra e, kendi adıyla da bir e, solo albüm yaptı. Bu e, geçiş dönemi. Zaten Ian evinde ve bir davulcu olmadan evet. kaydedilmiş. Ee, sabit bir iste, İsteyen total diyebilir ama e, aslında e, tam olarak değildir. Zaten söylediğimiz hiçbir şey tam değildir. Tamam. Söylemek istediklerimizin ucuz bir kopyasıdır. Cetrotal hayranlarına duyurulur. Under Raps albümü sizce Cetrotal albümü müdür, değil midir? Bize yazmak evet. isterseniz buyurun. Şarkıda e, Later That Same Evening diye başlayan sözlerde diyor ki... Aynı gece... İlerleyen saatlerde. Ve e, o kaçtı. O derken şey diyor. Yani bir kadından bahsediyor olması gerektiği düşünüyorum. Evet. Dişi bir hayvandan bahsetmiyorsa eğer. E, ben de Veya bir gemiden. bu başlangıcı sevdiğim için hı hı. E, bu parçayı o yüzden seçtim. E, parçaya geçmeden önce kaçışlarla ilgili e, bir şey söylemek isterim. Programımızda dört adet kaçış bulunmaktadır. Öndeki, arkadaki diyeceksiniz. Yok orada e, bırakacaktım ben ama. Kaçışlar, kaçışlarla ilgili söylemek istediğim şey şudur. Tanrı ihtiyacın olanını verir. İsteklerin onu görmene engel olur. Parçaya geçebiliriz. Jethro Tull mı yoksa Ian Anderson albümü olduğuna karar vermediğimiz veremediğimiz ve bunu telaffuz bile edemediğimiz 1984 tarihli Under Raps albümünden Later That Same Evening isimli şarkıyı dinledik. Evet. Ee, şimdi sırada programımızda ilk defa yer vereceğimiz bir sanatçı var. Geçen hafta evimize bir Sevgili dostumuz misafirliğe geldi ee, Buradan anlatmaya başlıyorum Çünkü bu misafirimizin ismini müzik severlerin ileride çok sık duyacağını düşünüyorum ee, Gencecik bir caz şarkıcısı Esra Kayıkçı Müthiş bir sesi var kendisinin ee, Mutlaka bir yerlerden bulun, buluşturun Canlı performanslarını yakalayın dinleyin derim. Neyse Esra e, ile oturduk. E, Esra ve Hakan'la daha doğrusu. Birbirimize müzikler dinletirken Esra bana Esperanza'yı tanıyıp tanımadığımı sordu. E, ben de tanımadığımı itiraf ettim. E, ve de oturduk biraz dinledik. Esperanza Spalding e, Amerikalı ...bir komple paket... ...içinde her şeyin olduğu... ...çünkü kendisi... ...müthiş şarkı söyleyen... ...kontrabas çalan... ...çok güzel bir hanımefendi... ...yani müthiş... ...masaj yaptığına, harika puf böreği... ...pişirdiğine ve... E, ...futbol oynayabildiğine eminim... ...kendisinin öyle bir duruşu var... ...sahnede... E, ...süper yetenekli bir hanımefendi... ...20 yaşında... ...Berkeley'de... E, Öğretmen olarak davet edilmiş olduğu için herhalde ciddi şekilde saygıyı hak ediyor. Berkeley'deki en genç öğretmenlerden bir tanesi kendisi. 2006 yılında ilk albümünü çıkarıyor Junior'yu. Kendisi İngilizce, Portekizce ve bir dilde daha İspanyolca şarkı söyleyebilen... ...çok da enteresan bir etnik kökene sahip bir sanatçı... Gal, İspanyol, Kızılderili ve Afrika genleri taşıyor. İlginç bir karakter. Biz şimdi onun 2008 tarihli yine Esperanza isimli albümünden bir şarkı çalacağız. Bu arada Esperanza Spalding'in 2011 yılında en iyi yeni sanatçı gremisini ...aldığını da belirteyim. Bunu yaparken Justin Bieber... ...denen... E, ...medya oyuncağını da geçmiş ama... ...bunun tabi bir müzikal değeri... ...olmadığını kabul etmemiz lazım. Niye... ...tam olarak bu hafta çalıyoruz bunu? Çünkü önümüzdeki hafta... ...20 Mart'ta... ...sevgili Esperanza'nın... ...neydi adı? Hemen söyleyeceğim. Radio Music Society... ...isimli albümü yayınlanacak... Çok yakında da gitarist Milton e, Nascimento ile bir albüm yayınlamayı düşünüyormuş. Zaten birazdan çalacağımız e, şarkı Ponta de Areia yine Milton Bey'in bir bestesi. İlginç. Gerçekten verdiğiniz. Ah, no ben dayanamayacağım artık. <gülüyor> ben Yunus değilim. Ben tançıyım. <gülüyor> bir, bir program çıkarabileceğini düşünmemiştim zaten. Ses tellerim şey oldu bu tonla konuşurken? Benim de içim gıcıklandı açıkçası. Teşekkür ederim. Daha daha uzun sürmediği için. Şey. Ee, bu Esperanza hanımefendi Beyaz Saray'da Steve Wonder anısına düzenlenen bir gecede sahne almış. Obama'nın ağzı kulaklarında çok acayip bir performans. Bu personayı sürdüremeyişimin nedenini açıklamamı ister misin? Açıkla. Puf böyle Puf, puf böreği mi? Puf böreği dediğiniz zaman e, böreklerin pufun üzerine konmuş hali geldi aklıma. Otomatik tavrıcı fışkırdı içeriden. Evet, oradan e, yürüdü. E, mesela e, çorbası. İşte halı e, makarnası Esperanza gibi. Spalding'den dinliyoruz. Ponta de Areia. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Güzeller güzeli Esperanza Spalding'den dinledik. Ponta de Areia. Şimdi burada notlara bakıyorum. Yunus saçma sapan şeyler yazmış buraya. Evet. Birkaçını okumak istiyorum. Oku. Demiş ki insan ruhundaki en büyük hasar hiç hasar alm almamış olmasıdır. Aslında doğru. Hani <gülüyor> dalga geçecektik arkasından. Ee, başarısız oldu. <gülüyor> Sen git Yunus geri gelsin. <gülüyor> Ee, Yunus'un getirmiş gibi yaptığı ama aslında senin getirdiğin. Yunus'la sen aynı insansınız zaten, ya. Zaten e, bu parçayı e, anons ettiğimiz zaman Aa, bu Yunus değil Tanju diyeceklerdi. Oradan anlayabilirlerdi. Motorhead tabii ki olunca. Orgazmatron <gülüyor> albümünden. Evet. E, Motorhead'in yaptığı en iyi albümdür. Hatta e, yapılmış albümler içinde en iyisidir. İlk konumda yer almaktadır. Çok güzel. E, bana eee Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken Teoman tarafından hediye edilmiştir. Plağı. Ne diyorsun? Evet. Aferin bana. Ee, bu çalacağımız şarkı "Def Forever yani e, Sonsuza Kadar Sağır isimli şarkı single olarak yayınlanmış. Ve bu single'ın içinde bir kartpostal varmış efendim. Diyormuş ki bu kart postanın üzerindeki dört sorunun cevabını yazıp bize postalayın. Bir e, Sony Discman kazanacaksınız. Soruları okuyorum izninizle. Tamam. Bir motorhead hayranı olarak bakalım. Bilebilecek misiniz? Bir. Hangi motorhead üyesi sahne kıyafetlerinin altına askısız sütyan giymektedir? Valla bilmiyorum. İki. E, hangi motorhead üyesinin Mopsy ve Garfunkel adında iki muhteşem küçük tavşanı vardır. Onu da bilmiyorum. Sizce Motorhead'in günümüz askeri endüstrisini istila etmesinin e, geçerliliği var mıdır? Vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruları... Evet hayır sorusu olunca da <gülüyor> Motorhead'in bir şey söyleyip sonra öbüründen devam ettiği hissine kapılıyor musunuz? Parantez içinde de e, bacağınızın iç ölçüsünü yazın <gülüyor> demiş. Ee, öyle bir şeye kapılmıyorum. 81. Peki. Ee, bu şeyleri... Başka ölçülerimi ee, de duymak isteyen, isteyen olursa... Müzik e, iki yerdir. Lütfen gmail.com'u atmasınlar. Onları ben okuyorum sana atsınlar direkt. Tamam ya cep telefonumla ulaşabilir o zaman. Tamam. Ölçülerimi öğrenmek isteyenler. Peki o zaman Motorhead'in 1986'da çıkan Orgazmatron albümünün yanlış hatırlamıyorsam açılış şarkısı. Tabii. Def Forever. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Ee, bir düşüneyim. Yok. Var. Kova. Peel <gülüyor> Motorhead'den dinliyoruz Def Forever. <gülüyor> Motorhead'den Death Forever dinledik. Bunun hemen arkasından herkesin ilk onunda olması gereken olmayanın dayak yemesi bile caiz oldu. Dünyanın en iyi albümlerinden bir tanesi Fleet Mac Rumors 1974. Albümdeki en iyi şarkı değil ama en iyi oynayabilecek şarkılardan bir tanesi. Evet, i̇ki, iki ikinci olabilir. Öyle şey. Yani tabii e Dreams, Dreams var. E şey o Daddy var. Aynen. Onlar gibi olmasa da bunun sözleri çok ilginçtir. Evet. E albümde tüm grup üyelerinin birden imza attığı tek şarkı. Evet. E hemen evet. sözleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hızlıca tabii. geçelim. E program bitmek üzere. <gülüyor> evet. Bitmek üzere değilmiş. Sen söyle tabii. Yani, vakit kazanmak istiyorsan bunda şey yapmıyor. Ee, Sözlerinde diyor ki eğer beni şimdi sevmiyorsan bir daha hiçbir zaman sevmeyeceksin. Ee, daha sonra da e, insanların birbirlerine zincirlerle bağlı olduğunu ve bu zincirleri kırmak istediklerini ama bu zincirlerin insanları birbirlerine bağlayıp ayakta tuttuğunu anlatıyor. Bu güzelin parça. vokal ile olağanüstü ile Peki o zaman it would make the chain we knowst yerler her zaman olduğu gibi hiçbir masraftan kaçıtmayarak size dünyanın en iyi albümünden bir şarkı çaldı. Fleetwood Mac Rumors The Chain dinlediniz. Evet. Şimdi oldukça uzun bir final şarkısı bizi bekliyor. O yüzden çok konuşmadan sizi şarkıyla baş başa bırakmak istiyoruz. Vinton Marsalis ve Eric Clapton ...2011 yılında bir albüm yayınladılar beraber. Winton Marsalis ve Eric Clapton Play the Blues Live from Jazz at Lincoln Center isimli bu albümde. Doğal olarak Winton Marsalis ve Eric Clapton yanlarında bir takım olağanüstü müzisyenlerle blues çalıyorlar. Eric Clapton'un blues konusunda ansiklopedik bilgisi Winton Marsalis'in virtüözitesiyle Birleşmiş harika, Harmanlanmış Harika bir New Orleans e, sound'u yakalanmış e, Aslında Eric Clapton öyle bir geçmiş olmamasına rağmen Albümün içindeki notlarda Vinton Marsalis bu arada şey diyor e, Eric Clapton New York'a gelmiş e, Üç günde 12 tane şarkının Aranjmanlarının tamamını öğrenip e, Sahneye çıkmış Bravo. Ve yani Ben hiç sol atmasam da olur Sadece ritimleri çalayım diye Mıymıylanıyormuş. Şarkıların hepsini Eric Clapton seçmiş. Bu çalacağımız hariç. Çünkü bu çalacağımız bir Eric Clapton şarkısı. Ve ekibin basçısı tarafından rica üzerine playlist'e konmuş. 9 dakikalık müthiş bir Layla cover'ı dinleyeceğiz. Vinton Marsalis ve Eric Clapton'la. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? E, Closet kapağı. Peki. E, müzik hikayelerin beslenme ...konulu ve 73 sıra numaralı... ...bölümünü dinlediniz. Haftaya müthiş bir şey yapıp... ...74 sıra numaralı... ...bölümle burada olacağız. Ben Gürey Özgay. Ben Osman, bazen Tanju, bazen Eren... ...son zamanlarda Yunus. Hep Bu gibi. Yunus meselesini de kısaca anlatmak istiyorum. Geçen gün sahilde duruyorum. Bir meczup geldi, cama vurdu... ...ve dedi ki... ...benim adım Yunus. Yunus'u bakayım. Yunus dedim... ...bir buçuk lira verdi bana, gitti. <gülüyor> Ben de Güzel. oradan ilham olarak e, Yunus karakterini Güzel. yarattım. Programın tamamına yaymadığın için de özellikle teşekkür ederim. E, dayanamadım. Peki, hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Minton Marsalis ve Eric Clapton, Layla. İyi Hayırlı günler. down. Wow.